Çocuk Radyosu Sunay Gemici Sinbad'ın serüvenleri Yazan Yusuf Ziya Özkan Yöneten Metin Çoban Of of of Bu fakirlik bu sıcak Her adımda yüküm biraz daha ağırlaşıyor Hadi Hintba Şu karşıdaki ağaca kadar Dayan bari kendi kendime konuştuğumu görenler de bir şey zannedecek. Oh. Oh, ne güzel bir gül kokusu bu böyle. Oh, karşıki sokaktan geliyor. Oh. Gölgede ne güzel. Şu hükümü indiriyor bence bir. <gülüyor> Oh şükürler olsun Allah'ım Bizi mahşerde gölgesiz bırakma oh. Karşı konakta ziyafet var galiba Gül kokusu da oradan geliyor Şu şu şatafatlı hizmetkarlara bir selam vereyim bence Selamın aleyküm Ya aleyküm selam buyurun Ayıptır sorması. Bu konak kimin? Amma <gülüyor> da Hem Bağdat'ta oturuyorsun hem de bu konağın güneşin ışıldattığı bütün denizlerde gezip dolaşmış ünlü gemici Simbad'ın olduğunu bilmiyorsun. <gülüyor> Ey güzel Allah'ım. Bu Simbad'la benim aramdaki fark nedir? Bu adam lütfunla ne kadar güzel bir talih'e kavuşmak için ne yapmış? Ya ben bu denli çetin bir taliye çatmak için ne günah işlemişim Efendim benimle gelin efendim lütfen Efendim Simbat Hazretleri sizinle konuşmak istiyor Ne? Beni mi istiyor? Evet efendim sizi İyi ama homalım ben işim var Yükünüze biz göz kulak oluruz uzun sürmez Gelin gidelim efendim <gülüyor> i̇yi, i̇yi iyi madem gidelim dediniz bahsettiniz, bahsettiniz amumunda Allah Allah var Şu salona bak. <gülüyor> Yemeklere dayanamayacağım Simbatan ki acaba. Aa, şöyle yanıma gelin. Gel. Ee, ama ben ee, buyurun buyurun. Şöyle buyurun lütfen. Aklımı sen kur Allah'ım. Terbiye mi de? Ne dediniz? Ee, şey bir şey demedim. Yemeye başlamak üzereyken yetiştiniz. Kısmetiniz varmış. Birisi çimdirse de rüyada olmadığıma inansın. Buyur. Bismillah. <gülüyor> Buyurun lütfen. Fakat elinizde bana yemek veriyorsunuz. Helaldir, çekinmeyin. Hadi başlayın lütfen. Ee, yemekten önce kapının önünde pek dertlenmiştiniz. Hayırdır? Ee, şey... Yorgunluktan keyfim kaçmıştı hmm. Bu hırçınlıkla Ağzımdan bazı uygunsuz sözler çıktı efendim. Sizden affımı dilerim ya. Sakın size kırıldığımı sanmayın Yalnız hakkımdaki düşüncenizi değiştirmek isterim Bu servetimi nasıl kazandığımı Bütün bunların neyin bedeli olduğunu merak ediyorsunuzdur Belki benim denizlerde yaşadığım Tehlikeleri başımdan geçenleri Yalan yanlış işitmişsinizdir Şimdi vaktiniz varsa gerçeği benden dinleyin. Fakat işim var benim. Yükümü yerine teslim etmeliyim. Adamlarım yükünüzü yerine teslim ederler. Siz adresi verin yeter. İyi e, ama... Merak etmeyin. <gülüyor> Ücretinizi de alıp size getirirler. Peki adres burada. Verin. Ahmet şu işi halledi verin. Peki efendim. Anlatacaklarımdan inşallah sıkılmazsınız. Ailemden büyük bir mirasa konmuştum. Ama servetimin çoğunu gençliğimde har vurup harman savurdum. Fakat çok geçmeden gözlerim açıldı. En acınacak sefaletin ihtiyarlıkta fakir düşmek olduğunu anladım. Ve çalışıp para kazanmaya karar verdim. Elimde kalan parayı sermaye yaptım Basra'ya gittim. Dicle ve Prat nehirlerinin kavşak noktasındaki Basra önemli bir ticaret merkezidir malum. Birçok tüccar arkadaş bir gemi kiralayıp mallarımızı yükledik. Haydi yetken açıyoruz Görelimler yerlerine. Ne güzel bir sabah Efendim yolculuğumuzun ne tarafa olduğunu Tam olarak biliyor musunuz Doğu Hint yolundayız Yolumuz üzerindeki bütün limanlara uğrayarak Ticaret yapacağız Duruma göre artık Görelim Mevlam neyler Neylerse güzel eyler Bağdat, Vasra Sizleri çok özleyeceğim Allah'a Kara göründü! Kara göründü! Birik hal hazırlansın. Birik hazırlandı! Karaya çıkmak isteyenler ancak tarafına gelsinler. Günlerdir beşik gibi sallanmaktan içimiz dışımıza çıktı. Gel. Biz de adaya ineriz. Ama efendim, ne biçim ada bu böyle? Bir tane bile ağaç yok. Yeşillikleri görmüyor musun? Ama efendim, çimenden çok yosun andırıyorlar. <gülüyor> Korku. Gemi yolculuğu seni çok etkilemiş. Aa efendim, ben bu adayı beğenmedim. Geliyor musun, gelmiyor musun? Sizden ayrılmamak için geliyorum efendim. Merdiveni indirin. Ha, yiyeceklerimizi ha. almayı unutmayalım. Aldım efendim yanımda. Ben de şu tahta parçasını alayım. Ha. Belki ateş yakarız. Evet. <Sessizlik> güneş batı ufkuna yaslanmış Ne güzel. Ama efendim bu adada niçin hiç kuş yok? Ha oyalanma davran biraz. Hadi elim onu da kutsun. Siz hep böyle mi Hadi bakalım. Asılın küreklere. Bu ne haber? Tempo tutalım. Hadi. Neden içinde eğlenin? Hadi hadi. Boş, hadi. Hadi oh, oh, oh, oh. Ben tahta getirdim ateş yakalım Yemekleri hazırlayın Bu ateşi yakmasak efendim Aa, Seni yanıma aldığıma pişman etme beni Artık sabrımı E Kızmayın efendim işte hazırlıyorum sofrayı Bakın Şey Isınacak yemekleri verin bana. Efendim e, efendim deprem Aa? oluyor galiba. Bütünlerden sallanıyor efendim. E, e, e, e, olup e, olup e, korkmayın korkmayın. Evet ama açık arazi değil işte. <gülüyor> bu başka türlü bir deprem. Aa, Gel, ben, yürüyor. Adam batıyor, efendim, Yürü. adam herkes bir yere koşsun. Ola değil bu bir balina. Ateş canını yakmış olmalı. Çöp. Herkes bir Ki bu tahtayı getirmişim. Denize düşen yılanan sarılırmış. Ben de ateşe sarıldım. Hey, hey, sakın gelme buraya. İkimizi taşımaz bu tahta parçası. Gidmet, gelme. Gezmekten kollarım da deman kalmadı. Ne olur efendim. Sen misin Ahmet? Benim evvelden, benim kurtarım beni dedi. Gel, gel, tut şunun ucunu. Gel. Oh, çok şükre ben. Hava da çok garardı. Siz gemiyi görebiliyor musunuz? Yok yok ama sesleri işitebiliyorum. Herkes döndü mü? Gelerler geldi efendim. Vadinanın hışmına uğramadan uzaklaşalım buradan. Yerkenleri gözden geçirin. Yerkenler hazır. Demirol. İstikamet doğu. Yerkenler tola. Ah. Duydunuz mu efendim? E sen efendim gidiyorlar efendim. Evet. Şimdi ben gemiyi yetişeceğim efendim. Gitme, Bırak, yetişemezsin. Efendim. Ya ölmek istemiyorum efendim. Asıl efendim. gidersen ölürsün. Ah, ah. <gülüyor> Açık denizde bir tahta parçasıyla baş başa kaldım. Köpek balıklarına yem olmazsak iyi. Ama Allah'tan üret evet kesilmez. Neredeyse öyle olacak Isıt güneş ısıt Gece boyu ayazda her tarafın tutulmuş Benim Yiyecek bir şeyler bulmalıyım O da ne Kaza bağlı mutluyan bir kısrak Demek yakında insanlar var ha, o. Kimi aradın yabancı Kimsin, nesin, nereden gelir, nereye gidersin? Yiyecek bir şey verirseniz söylerim. Şurada bir mağaramız var, gel oraya gidelim. Olur. Karaya nasıl çıktım bilemiyorum. Gece oldukça ayazdı. Üstünde oldukça ıslak. Güneşte kurumuş biraz. Heh, ya Gel bakalım, işte mağara burası. Geç üstünü değiştir. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ne büyüksün Allah'ım. Bir yandan da başından geçenleri anlatabilirsin. Ee, dündü galiba İkindiden sonraydı Ortalık serinlerken karşımıza bir ada çıkıverdi Küçük ağaçsız bir ada Akşamüstü Oraya çıkıp biraz dinlenelim dedik Tam ateş yakarken Geçmiş olsun Şansın varmış Buralarda köpek balıkları pek çoktur. Peki siz kimsiniz? Biz bu adanın hükümdarı olan mihracinin seyisleriyiz. Her yıl bu mevsimde bu otlakta mihracinin kısraklarını otlatırız. Bazen bu kısrakları denizden çıkan deniz atına karşı korumak zorunda kalırız. Biraz sonra yola çıkacağız. Eğer yarın gelseydin buralarda kimseyi bulamazdın. Şehir çok uzakta. Kılavuzsuz oraya gitmek mümkün değildir. Hey. Hey. Şuraya bakın ya ya Eyvah. Ya. Eyvah deniz arası çıktı Canlı kurtarma kesiyen kaçsın Kısrağı parçalıyor Hay ya. canlı ya, Yazık bir şeyler yapmalıyız Silahınız yok mu sizin Hiçbir şey yapamayız ya ki bir Ama ürünü ürkütebiliriz Bağıralım hep birlikte Ne diye bağıralım Aklınıza ne gelirse bağırın işte Hadi hep birlikte Allahu Allah ekber Allahu ekber Allah Hay be Gerçekten korktu deniz atı Bakın bakın nasıl kaçıyor Sen çok akıllıymışsın yahu Bunu mihracimize anlatmalıyız Hadi hemen toparlanın Akşam serinliğinden yararlanarak şehre ulaşmalıyız Sizden tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum Başınızdan büyük olaylar geçmiş ona üzüldüm. Şu andan itibaren ülkemizde misafirimizsiniz. Nasıl rahat ederseniz öyle davranın. İlginize çok teşekkür ederim. İzin verirseniz çarşıyı pazarı görmek isterim. Biliyorsunuz tüccarım ben. Ticaret erbabı ile tanışmak görevim. Sana bir belge verecekler. O belgeyle istediğin yere gidebilirsin. Rahatıma diyecek yok. Ama nedendir bilemem. Memleketimi özledim. Günlerdir tanıdık bir yüz göremedim limanda. Olur şey değil. Gözermeyin inanamıyorum. Şu mallar benim. He. Bakın. Bakın. Üstünde benim ismim yazılı. Hayır. Bu mallar benim. Hayır efendim bu mallar günlerce önce gemiden kaybolan bir tüccarımmış. Emanetmiş. ...kaptan bizi... ...bu malları onun namına satmakla görevlendi. İlya işte... Bu, ...bu benim ismim. Gemiden kaybolan da benim. İsterseniz içinde ne olduğunu tek tek sayabilirim size. Biraz sonra kaptan gelecek beyim. Meramınızı ona anlatırsınız. Kusura bakmayın. Emanettir. Şey, mallar... ...benim... Kaptan müjde! O, o, o, o. Bak! Simbatu! Kurtulmuş! Kaptan... Hıh kürler olsun Allah'a Kurtuldunuz demek Ahah çimba kurtulmuş <gülüyor> Hadi zaman geldin sen buraya Bakıyorum buralı gibisin <gülüyor> Üstüne başına bakılırsa <gülüyor> Allah'a şükür evet Allah'a şükür Eee Bizim, bizim Ahmet gemiye yetişebildi mi? Birlikte değil miydiniz? Zavallı öldü demek Biz seni de öldü biliyorduk Tam da olsun tehlikeyi atlatmışsınız Sevincimi anlatamam çocuklar İşte mallarınız ne isterseniz yapın ya, Gerçekten sizinmiş bunlar Çok teşekkür ederim kaptan Allah hepinizden razı olsun Bu dürüstlüğünüzü hiç unutmayacağım Size gerçekten minnettarım kaptan Şu denkleri teşekkürüm olarak kabul etmez misiniz? Lütfen biz sadece insanlık görevimizi yaptık Kusura bakmayın ama Hiçbir şey kabul edemem Ama öyleyse gelin sizi mihracı ile tanıştırayım Çok iyi bir hükümdar Uygun olur mu? Sonra sıkıntı vermiyor no, Yok yok çok iyi bir insan e, Gidelim öyleyse Buyurun. Denklerimin içinden en kıymetli ne varsa seçtim Konuk severliğine bir teşekkür olarak Mirace'ye takdim ettim Ama hiçbirini kabul etmedi Bunlar senin ticaret balınmış Allah lütfetti Arkandan gelip yetişti seni buldu Eğer gücenmezsen Hiçbirini kabul etmek istemiyorum Pazarımız çok canlıdır Belki karlı bir alışveriş yapabilirsin Teşekkür ederim Çok iyi bir hükümdarmış Gerçekten Gerçekten öyleymiş Efendim o adada ticaretimiz çok güzel oldu Birçok ada dolaştık Bu alışverişler sonunda servetimiz çoğaldı Aşağı yukarı 100 bin fındık altınıyla ile döndüm Ailem çok sevindi Verimli topraklar satın aldım Büyük bir ev yaptırdım Kölelerim oldu Daha ne isteyebilirdik Ama bal yiyen baldan bukar derler çok geçmeden canım sıkılmaya başlamasın mı? Ya Bu zevku sefadan da bıkılıyor demek Size inanmak zor gelir ama inanın ki bıkılıyor ee, Izin verirseniz Ben gitmek istiyorum Nereye gideceksiniz? Söylemiştim efendim Hamalım ben Çoluk çocuğumun rızkını kazanmak zorundayım Ama bu hikayemi dinleseniz pişman olmazsınız Çoluk çocuğunuz da aç kalmayacak Oturun lütfen oturun Bakın kahvelerimiz de geldi Efendim misafirimizin eşyası Yerine teslim edildi efendim Bu da ücreti Teşekkür ederim efendim Devam edebilir miyim? Hı hı. Evet Hiç kimseden ses çıkmadığına göre Edeceğim ha? <gülüyor> Evet canım sıkılmaya başlayınca Tekrar seyahate çıkıp Ticaret yapmaya hevesine kapıldım İstediğim kadar mal almaya gücüm yetiyordu Zengin bir çeşit düzdüm bir grup dürüst tüccarla denize açıldık. Ada ada dolaşıyor, iyi kazanıyorduk. Pırıl pırıl, tatlı mı tatlı bir bahar günü. Yorgunluğumuzu atmak için şu adada biraz dinlensek ne dersiniz ha? Çok iyi olur! Çok iyi olur! İyi, biraz daha Ay, yardımcı olalım. Ağaçlık bir yer olduğundan göre benim içimde bir sakınca yok efendim. <gülüyor> Hayırdır, bu kuşkunun sebebi ne? E e efendim siz önceki geziyi unuttunuz galiba ama ben unutmadım efendim. Ah, ah, hay Allah iyiliğini versin. Hadi, hadi bak gemi demirledi. Millet ha. sandallara dolmuş bile, hadi. Ee, Bizi de bekleyin Gemi uzaktan gelin gibi duruyor değil mi? Evet efendim ben dolaşmaya çıkıyorum İsteyen gezebilir ama Hava kararmadan herkes gemide olacak evet, evet. Evet, evet. Efendim Efendim bak. Biz ne yapacağız efendim? Sen de dolaşanlara katılabilirsin Ben biraz yalnız kalmak istiyorum Peki hoşçakalın efendim Hı, hayrola, vedalaşıyor gibisin öyle. Yo, içimde bir sıkıntı vardı efendim. Sıkıntıyla bunun ne ilgisi var? İsterseniz yanınızdan ayrılma. Ha, durup dururken olay çıkarma evhamlı mısın nesin? Bak arkadaşlar gidiyor, yetişsen de hadi. Ben buradayım. İşte gibi karşıda. <gülüyor> Rahatına bak sen. Hadi koş, yetiş onlara. Peki peki efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Hoşça kalın. <gülüyor> en tatlı bir rüzgar yarabbi. Ne kadar güzel çiçek varsa kokusunu yüklenmiş sanki. Cennet de böyle midir acaba? Eyo, uzanırsam uyuyacağım. Biraz dolaşayım. Biraz uyusam ne olacak canım? Şu ağacın gölgesine ama Beş on dakika kestirir kalkarım. Ne oldu kaptan? Hava mı bulutlandı? Ne oldu böyle? Aaa! Aaaa! Şuraya bakın! Aaa! Kocaman bir kuş! Üzerimizden geçiyor! Bizi fark etmeden kaçalım! Aman efendim Simban ne olacak? Bir kişi için herkesi tehlikeye atamayız. Sandalara binin! Acele edin! Ay ışığından uzaklaşalım buradan! Gelmiyor musun? Gelmiyoruz. Efendim simpatı bulmadan bir yere kıpırlama. Seninle oyalanmaya vaktimiz yok. Gidiyoruz biz. Haydi asılın küreklere! Daha hızlı! Daha hızlı! Oyun o uzan getirmesi olmaz sanki! Allah Allah. Ne diyorsun sen? Savaştırmasan olmaz mı? Yavaşlayın biraz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amma dinlenmişim ya. Ne güzel havası var buranın. On dakikada insan tam bir gün uyumuş gibi dinleniyor. Ama Ben yattığımda gölgeydi burası Arkadaşlar nerede acaba Gemiye bakayım bir Ama On dakika önce gemi şurada karşımdaydı Çevreyi bir dolaşayım Allah Allah Güneşin durumuna bakılırsa Sabah olmuş Demek dünden beri burada uyuyorum ben Ama şimdi ne yapacağım Şu ağaca çıkıp etrafı kolaçan edeyim bari. O da ne Bembeyaz kubbeli bir bina Ama Ne kapısı var ne penceresi Acaba girişi ne taraftan Dur İnip yanına gideyim Evet. Cilalı mermer sanki Yok İçerisine girilecek bir yeri yok Yuvarlaçık. Yüksekliği elli basamaklı bir kule kadar var sanırım e... Ama neden böyle ansızın karardı Bu bulut Yok yok bulut değil bu Allah'ım yarabbi Nasıl kaçarım buradan Zümrüt Anka denen dev kuş bu herhalde Yumurtasının yanına saklanayım. Evet ama... Yumurtayı üzerime bir devirse işte o zaman yandım. Ne yapsam? Ne yapsam? Nasıl yapsam? Çok şükür kazasız belasız kondu. Yumurtası da bayağı sağlam duruyor yerinde. Gemi gitmiş. Şimdi ben bu adada yapayalnız kaldığıma göre... ...buradan kurtulmanın çaresini nasıl bulacağım? Ama bulmalıyım bir çare... Bir çare Hey Allah'ım Korkudan aklıma bir şey gelmiyor Biraz sonra gözlerim alışır bu karanla Fazla kıpırdayıp yerimi belli etmemeliyim evet. evet Tamam buldum Benimdeki kuşakla kendimi bu dev kuşun ayağına bağlayayım Nereye giderse beni de götürür Hadi simbat Cesaretini topla Allah sığın Sebeplere bağlan sen üzerine düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Seslere bakılırsa sabah oldu galiba. Güneş doğduğuna göre çok geçmez bu kuş da uçar. Kuşağımın durumunu bir daha kontrol edeyim. İyi. Bağlantı sağlam. Uçuşa hazırız. Evet, kıpırdadım. Çok heyecanlıyım. Çok uçuyorum, çok kutatı Biraz daha yükselirsek donabilirim Galiba bir başka adaya uçuyoruz Hayırlısı İba, inişe geçiyoruz Oy, başım dönüyor Gözlerimi kapamak zorundayım Durdurun dünyayı, inecek var Dünyayı değil, bu kuşu durdurmak lazım Kazasız belasız korabildik galiba. Acele et Simbat, tekrar uçmadan çöz şu kuşa. Hadi çabuk çöz. Gayret. Ellerim de titriyecek zamanı buldu. Gayret Simbat, davran çabuk çabuk. Hay Allah. Oh, çözdüm çok şükür. Kuşa görünmemek için şu kayanın arkasına saklanmalıyım. Ama önce kanadın altına bir taş atayım. O gagasıyla kanadının altını kaşırken kaçarım burada. Taş bir taş Bu fena değil Başardım Koş Simbad, Koş Kuku alma özelliği yoktur inşallah ee, Burası Burası Bu Ne biçim vadi böyle Eyvah Şu dağların yüksekliğine bak ...dorukları bulutların içinde görünmüyor. İşte şimdi yandım ben. Ne yol var görünürde, ne iz. Bu da ne? Bu yerdekiler... Olamaz. Elmas bunlar. Dünyada böyle iri ve düzgün elmas görmedim. Her taraf... ...her taraf elmas dolu. <gülüyor> Ama ben buradan çıkamadıktan sonra neye yarar ki? Duvar gibi dağlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Şu kayanın dibinde uyuyayım de, dinleneyim sonra düşünürüm. Ay, ay! Her tarafım tutulmuş. Ama, ama benim sırtım elmasların üzerine yatmışım. Meğer birçok insanın hayaliyle yanıp tutuştuğu elmas burada bize eziyet ediyor. Şu garip dünyanın işine bakın. Şu et yiyen dev kuşların sesi de insanı bayağı ürkütüyor ha. Uyu uyuyabilirsen. <gülüyor> Haydi buyurun. <gülüyor> Bir bu eksikti. Nedir bu? Ha. Birileri yukarıdan et parçaları atıyor buraya. Tamam. Tamam. Şimdi hatırladım. Burası o ünlü elmas vadisi olmalı. Yemideki tüccar arkadaşlar anlatmışlardı Tamam Kartal kayaları da buralar demek şu sarp kayalar Elmas avcıları atıyor bu Dev etleri yukarıdan Bağırsan olmaz Evet şimdi hepsini hatırladım Bu koca koca et parçalarına Elmaslar yapışıyor Tabii biraz sonra o koca koca kartallar Bu et parçalarını alıp Yukarıdaki yuvalarına götürecekler Oradan da Gözün aydın Simbat Gene kurtardın tatlı canlı. Önce en irilerinden biraz elmas toplayayım. Evet. Heh. Şimdi de irice bir et parçasına bağlayayım kendimi. Şöyle gömeyim içine şamın bu kadar işe yarayacağını hiç bilemezdim. Evet. Taarruz başlıyor. Gizde kendini simpat. Tam siperyat. Gömül etin içine. Aman, ette bir tuhaf. Neyse, göz görünmeyince gönül katlanırmış. Gel koca kuş gel. Al beni götür bu diyarlardan. Çocuklar. Aç gözlerle bakalım. Eyvah. Eyvah kayalara pek yakından uçuyor. Allah sen koru benim aklımı. güzelsiniz minik kartallar. Bakın babanız size yemek getirdi. Ama sakın karıştırmayın. Yemek ben değilim. Birazcık sabredin canım. Uşağımı sökeyim şöyle. Ha, tamam işte. Buyurun afiyet olsun. Hey şuraya bak. <gülüyor> Bir adam. Hani başka kimseye haber vermemiştim. Alçak. Gerçekten kimseye haber vermedim ben. Peki bu adam nereden çıktı? Üstelik bak. Bizden önce davranıp o yuvadaki elmasları toplamış bile Bunun hesabını soracağım senden Ben kimseye haber vermedim Bereketli olsun arkadaşlar Teşekkür ederim size Beni kurtardınız Aa, Nasıl kurtardık yani Elmasları toplayalım sonra anlatırım Yardım edeyim size Tuhaf <gülüyor> <gülüyor> Bize yardım edecek Aşağıda bayağı ililerinden topladım Onlardan da vereceğim Ama önce işinizi aksatmayalım Hadi <gülüyor> İşte böyle arkadaşlar Allah rütbetti sizi Az daha tatlı canından olacaktım. Ben de arkadaşımın kalbini kıracaktım. Önemi yok canım. Nasıl olsa gerçek anlaşılacaktı. Seni aşağı attıktan sonra anlaşılsaydı daha mı iyi olacaktı yani? Bini aşağı mı atacaktın sen? Vay utanmaz. Kendi başına buraları bulabilir miydin? Yazıklar olsun bana. Neyse, neyse canım, neyse. Sonuca bakın siz. Şimdi tartışma çıkar bana. Ne gereği var? Kardeş kardeş oturup anlaşmak. Daha iyi. Değil mi? ...torbamdaki elmasları göstereyim size. Ne kadar isterseniz alın. Hmm, e, bu bana yeter. Ben hiç almasam... Ah, olur mu canım? Lütfen, lütfen. Hatırın için şunu alayım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen de bize Allah'ın lütfu oldun galiba. <gülüyor> Neyse. Neyse. <gülüyor> İşte böyle. O gece yattıktan sonra ertesi gün Roha Adası'na geçtik. Orada kafuru çıkardan ağacı gördük. Gölgesinde yüz adam rahat rahat oturabilirdi. Öylesine bir büyük ağaç. Bu Tabii. adada elmaslarımdan birkaçını kıymetli mallarla değiştirdim. Birçok ada ve şehir dolaştıktan sonra tekrar bu adada döndüm. Elimdeki servetle istesem Bağdat'ın tümünü satın alabilirdim Fakirleri sevindirdim Artık böyle yorucu ve tehlikeli gezilere çıkmayacaktım Akıllandınız demek <gülüyor> Ne gezer Ne hikmettir bilemem İnsan çektiği sıkıntıları çabucak unutuyor Yaşadığım tatlı hayat geçirdiğim tehlikeleri unutturuvermişti bana Rahat batarmış bazen insana <gülüyor> Ben hiç öyle bir gezi düşünemiyorum biliyor musunuz? Haklısınız Meyve getirdim efendim, ikram edebilir miyim? Tabi tabi. Buyurun lütfen. <gülüyor> Bir yandan da sizi dinleyebiliriz. Ha demek bana meyve yedirmeyeceksiniz ha? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Edepsizlik olmaz. Şu üzümü size verebilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Verim gençtim, hareketliydim. Hazırlamız tamam olunca tekrar açıldık denizlere. Şimdi duruyor. Koşun, tetişin! Mahvolduk! Mahvolduk! Kaptan, mahvolduk! Ne oldu kaptan? Niçin mahvolduk? Ne yaparsanız yapın, kurtarın kendinizi! Fizikaları indirelim mi kaptan? Hiçbir yararı olmaz. Ne yapalım peki? Bilmiyorum, mahvolduk. Burayı bilmesem neyse. Ne ah benim dalgın kafam, ah mahvolduk. Her şeyi mahvettim biliyor musunuz? akıntıya kapıldık galiba kaptan. Hızla şu adaya doğru sürükleniyoruz. Herkes başının çaresine baksın. Bu arada bizi ıktatsız gibi çekiyor kaptan. Gittikçe hızlanıyoruz. Ya ben niye dönüyorum? Sevgili Tayfan ya ben neden mahvolduk diyorum. Karşıdaki kayaları çarpacağız kaptan. Biliyorum. Herkes can yedeklerini taksın. Oyalanmayı artık. Gözlerim kararı yok. Ölüyoruz galiba Bize Allah'tan başka kimse yardım edemez Hangi duaları biliyorsanız okuyun Allah'a zığının Allah Allah'tan geldik ve gene ona döneceğiz ama Böyle birden bile ölü yüz yüze gelmek Dikkat! Kayaların çarpıları! Akıntıya al uçuyorum sanki Aman Allah ım. Ne kadar çok gemi parçalanmış burada Vay be Deniz adaya doğru akıyor Biraz gayret edip bu akıntıdan kurtulmaya çalışmalıyım Tamam Tamam şu gemi enkazından yararlanayım Hadi simbat Hadi gayret oh, Tutundun Kayalara takılmış da o yüzden burada kalmış bu gemi leşi. Yukarı çıkıp biraz nefes alayım bari ...baş döndürücü bir akıntı bu ya! <gülüyor> arkadaşlarım, arkadaşlarım her biri bir yana dağılmış! Kaptan! Kaptan! Buradayım kaptan! Gel bu tarafa! Gel! Gel! Şu sınığın ucundan tut sen de! Kaptan, tut! Gücünü toplayabilirsem gelirim! Gayret kaptan! Gayret! Az kaldı, tut ucun. Tutsunu Aa, kendim, şükür, tut. şükür şükür Allah gel, gel gel gel yanıma gel Kaya burası sağlam Tut elimi tut elimi oh, gel, ah. Hamdolsun Vadem bitmemiş demek Gemiyi görebiliyor musun Nerede su yüzündeki tahta parçalarından Başka bir şey görünmüyor Kendimi asla affetme Senin bunda ne suçun var kaptan İşte bu yüzden Emanet ehline verilmedik. Daha dikkatli olabilirdim Birçok gemiciden işitmiştim burayı ben. Ama görmedin değil mi? Gördüğümde geç kalmıştım artık. Olanlar oldu artık. Şimdi biz buradan nasıl kurtulacağız onu düşünelim. Akıntıya kapılırsak nereye götüreceğini bilmem. E, peki akıntıdan nasıl kurtulabiliriz? Buldum. Şu elken direğindeki ipe baksana. Evet. Şimdi söker geliyorum. Kendine dikkat et kaptan. Merak etmesin bat. İyi Kemen tadabilir misin? Denerim Karşıdaki sivri kayayı görüyor musun? Evet Sen mi atacaksın ben mi atayım? Nasıl istersen kaptan Önce ben atayım Bismillah Allahu Ekber Aferin kaptan harikasın sen Ne oldu? Aç gözlerini tam isabet İsabet ettirene hamd olsun Bir ucunu da şuraya bağlayalım Sağlam mı? <gülüyor> Sağlam kaptan Yarı yolda bırakmasın bizi Bırakmaz bırakmaz Bağlı öyleyse Bağlıyorum <gülüyor> Tamam kaptan. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Evet. Akıntı çok güçlü Sinbad. Evet. Arkadaki kaya oynuyor kaptan. Sakın ipi bırakma. Ne oldu? İpi bırakma yüzmeye çalış. Kayaya çıkar çıkmaz çekeceğim seni. Of. Burayı ipe sıkı sarın oh, Yılana bile sarılırım Çabuk çabuk çekmedi Yorulma sen çekiyor Az daha gidiyordu Allah razı olsun kaptan Acele etme Henüz tam kurtulmuş sayılmayız Şu adaya bir çıkalım bakalım Biraz dinlenip yüzebiliriz Öyle yapacağız zaten Şuraya baksana kaptan. Gemi parçalarının yanında bir sürü insan iskeleti var. Öyleyse bu adaya ilk gelen biz değiliz. Ama gelip giden de olmamış galiba. Yiyecekleri olduğu gibi duruyor. Bunlar bir şehri bile besler kaptan. Tuzlu suyun etkisiyle bozulmamışlar ama yeneceklerini pek sanmam. Ah, Başka gelenler de var. Yazık oldu. Oysa ne hayallerle çıkmıştık yola. Herkes ve her şey darmadağın ver. Üzülme kaptan. Kalanlarla elbet bir çare buluruz. Eee! Hey! Bu tarafa gelin, buradayız. Gidecek bir şey var mı Olamaz. Şuraya bakın, şu nehrin dibine bakın. Olur şey değil. Elmas bunlar. Ağzı. Aa yağımız da var. Turlantolara, zevercetlere bakın. Yaşasın zengin olduk. Gemimiz battı, mallarımız yok oldu diye üzülme kaptan. Bunlarla on tane gemi donatırız. Kaç on gemi donatırız Simbat? Bakalım buradan kurtulabilecek miyiz? Ya haklısın kaptan Orasını unutuverdim Her şey hayata bağlı Hayat için anlamlı Yaşama ümidi olmayınca Ne bu hazinelerin Ne de şu amber şeşmesinin bir kıymeti var Sayıdan amber şeşmesi Aman Allah'ım Erimiş mum gibi akıyor Ben hemen ümidimi kaybetmek istemiyorum Gücü her şeye yatan Bir Allah var Allah'tan ümit kesilmez Ormaktaki mücevherler geceleri gökyüzüne parlayan yıldızlar gibi. Benim karnım aç kaptan. Şunlardan yiyebilir miyim? Sanmıyorum ama bir tane dene istersen. Bismillah. Ben yemeği düşünmüyorum. Ottan başka bir şey yemeyi düşünmüyorum. Bunu herkese anlatamayız. İşte gene yalnız kaldım Simbat. Boşuna bakıyorsun ufuklara. Buraya hiçbir gemi yaklaşamaz. Ümitsiz bir bekleyiş Bir dakika Şu dağın altına giren nehir Elbette bir yere çıkıyordur Nasıl olsa ölmüşüm ben Şansımı deneceğim Ya bir de kurtulursam Ama önce bir sal yapayım Sonra toplayabildiğim kadar şu mücevherlerden toplayayım Amber çeşmesinden bir tulum amber doldurayım Ve bırakayım kendimi nehrin azgın sularına Mevla görelim neyler ne eylerse güzel eyler. Ve hey sersem. Senin ne işine gerekti bu salla bilmediğin bir yere girdin? Adada kalsaydın belki bir gemi gelir seni kurtarabilirdi. Bu zifiri karanlıkta başını taştan taşa vurmasaydın daha iyi olmaz mıydı? Ah başım. Bir daha çarptım. En iyisi yüzü koyun sana sarılayım. Şimdi dua et Simbat. Sana Allah'tan başka kimse yardım edemez. Aman bit... Bayılıyorum galiba. Dağın içinden bir adam çıktı Ne insan doğdu Yerin altından biri geliyor koşun Koşun! Allah Allah İnanılacak gibi değil ya, ama Birin kaynağından ya, bir ya, insan ya. çıktı Tutun indirin sağdan Ayakları yukarı kaldır ya Suları boşaldı yutturduları hadi, hadi. İlk yardım etimi görev görev başına ah. hadi koşun, hadi Neredeyim ben Öbür dünya dedikleri Burası mı acaba Affedersiniz Siz zebani misiniz? Yani affedersiniz yani burası neresi? Esselamu aleyküm ya seyidi Ve aleyküm selam Ülkemize hoş geldin Lakin bu dağın içinden nasıl çıktın? Nereden girdin? İnanılması zor ama Anlatacağım Eziyet etmeyin lütfen Bilmez misiniz ki bizim ülkemizde Üç gün misafire kim olduğu Nereden geldiği sorulmaz Kusura bakmayın efendim Dağın içinden çıkıverince şaşırdılar da karnınız açtır herhalde. Hem de nasıl? Allah ne verdiyse bir şeyler hazırlayalım. Hadi buyurdu. buyurun efendim. Ha burada peynir ekmek kidan var mı? Nerede koyuncu yer çocuklar? Ha buyurun. Malum diyeyim efendim buyurun. Ha. Ha. oğlum oradan domatesleri de getir be. Hadi bakalım. <gülüyor> ha. şu bıçağı ver. Ver ver ver bıçağı. Oh, Evet, <gülüyor> şey, <tahiller> bizim <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederim efendim Bu kadar zahmet etmeyin Geldi buz gibi limonata Yüreği yananlar <gülüyor> için Taze yoğurttur efendim Sizin kısmetinizmiş Bu kadar yiyeceği nasıl yiyeceğim ben Üzülmeyin efendim biz de yardım ederiz <gülüyor> Ben Sohbetim. şimdi köye gider Zerde pilav da getiririm. Allah Allah'ım sen ne büyüksün Az önce yaşamaktan ömidi kesmiştim Şu anda cennetteyim sanki İşte böyle Öldürmeyen Allah öldürmüyor Melik hazretleri geliyor Bu gelen mi? Evet bu gelen bizim hükümdarımızdır Son derece tabi bir insandır Kendisi için ayağa kalkınmasından pek hoşlanmaz Ülkemize hoş geldiniz Hoş bulduk efendim e, Rahatsız olmayın lütfen <gülüyor> Dorgunsunuz siz <gülüyor> Eğer arkadaşlar izin verirse benim konuğum olur musunuz? Nasıl uygun görürseniz. Buyur. Gidelim öyleyse. Demek Harun Reşid'in ülkesindensiniz. Evet. Çok memnun <gülüyor> Şimdi istediğiniz kadar ülkemizde kalabilirsiniz. Bir gün gitmeye karar verirseniz görüşelim. Harun Reşid'e kıymetli bir emanet göndermek isterim. Tüccar arkadaşlarım zaman zaman sizin ülkenizden ticaret gemilerinin Basra'ya geldiğini anlatırlardı ee, Yakında gidecek olanlar var mı bilemiyorum Var efendim Aa, Simbat kardeşimizi onlarla tanıştırıveren lütfen İnşallah galiba yarın hareket edecekler Elhamdülillah Öldüğümü sandığım anda nasıl can verdi bana Allah'ın lütfu işte Efendim izin verirseniz ben de memleketime gitmek isterim yarın e, Halife Harun Reşide göndermeyi düşündüğümüz hediyeler hazır mı? Efendim bu arada siz de şu acizin hediyesini kabul etmez misiniz? Teşekkür ederim Fakat bunlar çektiğiniz sıkıntıların bedeli olarak sizde kalsın Hediyeleriniz Ama... hazır efendim A Durumu kaptana bildiriverin Simbad biraz dinlensin Ertesi sabah Şafak'la birlikte denize açıldık. Gayet rahat bir yolculuk yaptık. Basra'da birkaç gün kaldıktan sonra Bağdat'a geldim. Doğru Harun Reşide gittim. Emanetleri teslim ettim. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Halife de bana şu gördüğünüz konağı hediye etti. Çok kısmetliymişsiniz. Eh, anlatabildim mi ama olanları? <gülüyor> büyük kazançlar, büyük sıkıntıların bedeli oluyor demek. Evet. Eh. Korkak ve zirgen ne kar edermiş ne de zarar Misafirimize diş kirası olarak bir kese altın verir misiniz? Hem evet. çok vaktini aldık malum <gülüyor> Fakat nasıl olur? Bu da sizin kısmetinizmiş Buyurun lütfen Helaldir ee, Vakit epey ilerlemiş ee, Çocuklarına götürmesi için yiyecek de hazırlayın Hazırladık bile efendim Hı -hı. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum Bir şey demeyin. Lütuf ve rızık Allah'tandır Müsaadenizle. Gene bekleriz. Siz artık sohbet arkadaşlarımdan oldunuz. Yaşadığınız başka olaylar var mı? Olmaz mı? Akşam namazından sonra bekleyeceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle.